Bugün 28 Ocak 2010 Perşembe. Üç esas şerhi derslerimizin 17. dersi Tevfik Allah Azze ve Celle'den. En sonu Elif Rahimullah'ın şu sözlerinde kalmıştık. Ne demişti? Birinci asıldan bahsetti. Yani 13-14 ders boyunca Zaten ondan hep bahsettik. Sonra ikinci asıl olarak e, İslam dini dedi. Sonra dedi ki İslam dini 3 mertebede: İslam, iman ve Ehsan. Sonra bu bu e, Üç mertebeden birincisi olan İslam'dan bahsetti. Dedi ki bu İslam'ın rükünleri vardır. O rükünlerin tek tek ne olduğunu belirtti. Sonra bu rükunları tek tek delillendirdi. En son geçen haftaki derste zaten onu işlemiştik. Şimdi bugünkü dersimizde İslam dininin ikinci mertebesi olan e, iman kısmı. Müellifin şu sözleri. El mertebetü saniye. ikinci mertebe. Yani el mertebetü saniye burada kastı. el mertebetü saniyetun min meratibiddin dinin mertebelerinden 2. mertebe demek tamam neymiş 2. mertebe el imanu imandır ve huwa bidun wa sab'un shu'be o ise yani iman 70 küsur şubedir fe alaha kavl la ilahe illa allah len usnu la ilahe illa allah sözü ve adnaha imatatu al'adha an at-tariq en altise yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak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 İkincisi kalp. Üçüncüsü azalarla amel. Dördüncüsü artması. Beşincisi eksilmesi. O zaman deriz ki iman. Dil ile ikrar. Ha? Kalb ile itikat. Azalarla ameldir. Dil ile söylemek. Kalb ile itikat etmek. Azalarla amel etmek. İtaatla artar ve masiyetle ne yapar? Eksilir. Bu beş demek. O yüzden Ehl-i Sünnet alimleri, bazı Ehl-i Sünnet alimlerimiz mesela bunları güzel bir cümlede toplamıştır. Hatta cümlenin sonunu mesela birbirine uyumlu yapmıştır ki e, ezberlemek için daha kolay olsun, zihinde e, durmak için daha müsait olsun. Şimdi diyor ki: "Kavlun bil lisan iman şudur. İman el imanu kavlun bil lisan. İ'tikadun bil cenan, amelun bil erkan, yazidu bi'taati ve yanqusu bi ma'siyetil rahman." Tamam mı? Beş tane. El-i'man-u kavlun billisan. Dil ile ne yapmak? Söylemek. Ve-i'tikadun bil-cenen. Cenen burada ne? Kalp. Kalp. Ve-i'tikadun bil-cenen. Kalb ile ne yapmak? İtikad etmek. Ve-amelun bil-erken. Erkenlerden kasıt burada azalar. Amelun bil-erken. Azalar ne yapmak? Amel etmek. Yezidu bil-ta'ati. Ta'at ile artar. Ve-yemkusu bil-masiyeti. ar Rahmana masiyetle ne yapar? Azır. Azalır. Rahmana masiyetle azalır. Bu beş şey. Şimdi ehl-i sünnet alimleri tabi bunları naslardan almış. Birçok nas var. Ama konumuz özellikle imanı tavsilli anlatma değil. Metinde geçtiği için e, ana hatlarıyla belirtme. Tamam mı? Kastımız. Ehl-i sünnet vel cemaat mesela bunu meşhur Ebu Hureyre hadisi ve Müslim'deki bu hadisten almış. Şimdi bunu hemen burada beyan edelim. Bir.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 Beşincisi, masiyetle eksilir dedik. Günah işlemekle eksilir. Eksilmesi. Şimdi Ebu Hureyre hadisine baktığımızda nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El imanu bid'un ve seb'un şube. İman 70 <yetmiş> küsur şubedir. Fea'laha kavlu la illallah. En üstü yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Ve adnaha imatatu'l eza an'ı En altı ise yoldan En üstünü a'lâhe kavli la ilâhe illallah. En üstü la ilâhe illallah'ı söylemek. Ve edinâhâ imâtatul eza'an-ıb-tarîk. En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Vel hayâhu şûbetun minel îman. Hayâd-ı imandan nedir? Bir şubedir. Şimdi biz bu hadise baktığımızda bu beş rükmü, bu beş temeli görüyoruz. Şimdi hadiste bu beş yerin noktası neresi belirtelim. Şimdi direkt ki birincisi dil ile söylemek, kalp ile söylemek. itikat etmek, ağızlarla amel etmek, itaatle artar, masiyetle eksilir, iman budur. 5. Şimdi hadise bakalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? El imanu bi umma sab'una şube. İman 70 küsur şubedir. En üstünü ne? La ilahe illallah mı diyor? La ilahe illallahı söylemek mi? Söylemek. Söylemek yani. O zaman la ilahe illallahı söylemek söz. O zaman bakıyoruz burada. En üstünü la ilahe illallahı söylemek diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Söz kısmı burada. Sonra ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem?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 N6 ise yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak demek ki altı var. Demek burada alt var, üst var. Bu da eksilmeye delalet. Tamam bu beş şeyi burdurdum. O yüzden evli sünnet ne diyor? El imanu قول باللسان اعتقاد بالجنان وعمل بالارکان يزيد بالطاعه وينقص بمعصيه الرحمن. Burayı şimdi tekrarla. El imanu. El iman قول باللسان. قول باللسان. i'tikadun bil cenan i'tikadun ve amelun bil arkam fa amelun bil arkam يزيد بالطاعه يزيد بالطاعه وينقص بما الرحمن بما عصيه الرحمن şimdi bu beş şey tamam şimdi buna delil ne müslümdeki hadis taban şimdi burada önemli bir nokta var eee ehli sünnetle mürci'e arasındaki veya ehli sünnetle hariciler arasındaki fark ne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 Siz ameli mesela mübciyelerden veya bugün günümüzde özellikle bu ortamda, yaşadığımız bu ortamda çeşitli itiraz getiriyorlar el-i yani sünnete. Diyorlar ki siz eğer ameli imandan cüz sayarsanız, bir insan amel işlemediği zaman tekfir mi edeceğiz diyorlar. Şimdi biz ne diyoruz? Bir insan söz, kalp ve amel bu üçlükün. Bir insan bunlardan herhangi bir tanesini terk etse, mesela sözü, bu insan ne olur?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 Bunu söylemezlerdi. Çünkü neden? Ehlü Sünneti, mürciye ve haricden ayıran bir özellik var. O da imanın düzlere bölündüğüne inanmasıdır. Ehlü Sünnet, amelin şey e, imanın düz düz olduğunu söyler. Ki bunu naslardan almıştır zaten. Nebi Sasserim ne diyor? Az önceki hadiste biz belirttik. İman bir onun sebebi ona şubedir. İman yetmiş kütür şubedir. Demek ki iman şubelere ayrılıyor. O yüzden biz diyoruz ki kişi terk ettiği şubeye göre değer kazanır. Ne yapar?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 E sen bana sorarken de kalbi ameli terk etmen hükmü nedir demedin ki? Ne sordun bana, amelin terk etmenin hükmü? E bu amelin içine Allah'ı sevmek de girer. Şimdi Allah'a sevmeyene mümin mi diyeceğiz? Hı. Terk ettiği şey amelden ibaret olduğu için mümin mi diyeceğiz? Hı. Değil. O zaman diyeceğiz ki bir insan bize sorsa, ameli terk etmen hükmü nedir? Deriz ki sen milenel amel nübeyle Lena hükme Sen bize ameli isimlendir, amelin ne olduğunu bildir.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 İki terki'nin küfür olduğu ihtilaflı. Üçüncüsü terki hiç maen küfür. olmayan. Sorsa bir insan amelin tahrin nedir? Ne dedik? Sen bilene amelün beyinleke hükmü. Sen bize amelin ne olduğunu bildir, biz de sana hükmünü söyleyelim. Eğer sen amellerden kastın kalbi ameller, Allah'ı sevmek, korkmak, tamam? Mı? Bu amelleri söylüyorsan bunların terki icmaen nedir? Küfürdür. Allah'a inanmak, melekleri inanmak, resullere inanmak, ahiret gününe inanmak bak bunlar hepsini icmaen ne? İcma Bunların terki nedir? Küfür. O zaman terki küfür icma. O zaman terki küfür olanların kısmı ne? Kalbi bir ameller. Kalbi amellerden ee, Allah subhanehu ve teala'nın emrettiği şeyler. Yani Kalbi amellerden olmazsa olmazlar. tamam? İkincisi, terkinin küfür olduğu ihtilaflı mevzu. Bu da nedir? İslam'ın şartları.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 Ee, yoldan eziyet verecek şeyi terk etmek, e, zek, sadaka vermeyi terk etmek, İcma, icmaen nedir bunlar? Küfür değil. O zaman bizde üç mertebe var. Bir, terki, icmaen, küfür Bunlar kalbi ameller, itikat kısmı. İki, İslam'ın şartları. Bu da ne? Terkinin yani küfür olup olmadığında ihtilaf var. Yani namazın terki, küfür mü değil mi? Orucun terki, küfür mü değil mi? Haccın terki, küfür mü değil mi? Zekatın terki, küfür mü değil mi?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 İman budur ehl Sünnet'e göre. Amelin terkinin hükmü budur. Böyle anlatılıyor insanlara göre. Tamam Burayı anlayalım o zaman. O zaman burada hadis hadiste ne diyordu? Burada hem müellik de onu cikrediyor. Hadise alalım. İman yetmiş küsür şobedir. Burada bidun yani minat ila ilatisa üçten dokuza kadar der bu. alimler. luga talimleridir falan yani 70 kisur şube o yüzden diyoruz üçten dokuza kadardır bildiğim kelimesi tamam o yüzden 70 kisur şu be peki şu be ney şu abetu cüz unmine şey bir şeyin nedir cüzüdür tamam cüz unmine şey bir şeyin cüzüdür o zaman e, burada iman 70 kisur şu be yetmiş ne 70 ney Cüzdür. tamam evet şimdi peki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 70 küsür şubeden parçadır. Tamam, şubelerden nedir? Bir rükündür. Rükü, e, o zaman diyoruz ki rükünler şubelere dahildir. Yani şubelerdendir. İmanın rükünleri ise şubelerin nedir? En üstündedir. Tamam? Şubelerin neydir? En üstündür. Mesela İslam'ın rükünleri var. Doğru değil mi? Hı hı. Mesela İslam'ın da rükünleri var. Namaz. oruç vesaire. Şimdi bir imanın rükünleri var, bir İslam'ın rükünleri var. İmanın ve İslam'ın rükünleri bu nedir? Şube dahildir. Şubeden bir parçadır. Bu şubenin şubelerin en üstünü yani imanın şubelerinin en üstünü imanın rükünleridir. Sonra İslam'ın rükünleri Anladık burayı? Evet. Heh, budur.